VAR OLMA Fert, muvaffakiyet ve mutluluğunu içinde yaşadığı toplumun huzur ve güven vericiliğine, toplumda sıhhat ve emniyetini kendini meydana getiren fertlerin diğer gamlık ve samimiyetine borçludur. Bin bir illetle mefluç ve bencil fertlerden sıhhatli bir toplum meydana gelemeyeceği gibi, arızasız bir toplumun kanatları altına sığınmamış fertlerinde saadeti söz konusu değildir. Fertler bir kanaviçe gibi toplumu nesçeder, toplumda toplum da kendini oluşturan parçaları görür, gözetir ve hususi istidatlarına göre onların yükselip semavileşmelerine yardımcı olur. Ancak böyle bir mukavele sayesindedir ki toplum dengeli ve ümit verici olabilir. Fert haysiyet ve namusuyla yaşayabilir. Böyle bir toplum içinde talebe öğrenme fırsatını, alimde de ruhunun ilhamlarını boşaltma imkânını elde eder. Ve yine böyle bir toplum içinde kütüphaneler taliplerle dolar taşar ve ilim halk kitlelerine mal olur, düşünce ibadetlere akseder, ibadetler düşünceleşir. Belde fazilet beldesi olur. O beldede yaşayanlar da mutlu insanlar. Dört yanı düşmanlarla çevrili ve yer yer çürümeye yüz tutmuş bir cemiyet içinde fert namus ve izzetiyle yaşayamaz. Kimse ilim öğrenip öğretemez. Hiçbir şahıs yaradanına karşı mükellefiyetlerini yerine getiremez. ''Hasılı böyle bir toplum içinde kimse gemisini kurtaramaz.'' Hele hasımları işlerine girmiş ve onların salladıkları beşiklerde büyüyor, onların dilleriyle konuşuyor, onlara mendil sallıyor, hatta onların kalplerinde barınıyorlarsa. Eskiden düşmanlıklar umumiyet itibariyle hariçten geliyordu. Dahilden olanları ise cehalet ve bağnazlık gibi mahdut bir iki şeyden ibaretti ve izalesi de kolaydı. Şimdi ise bir kısım müsamahaları da milletin aleyhinde değerlendirerek fevkalade düzenli ve mekanize edilmiş birliklerin hem de toplumun can evini hedef alan taarruzları bahis mevzudur. Bu amansız ve sinsi saldırılara karşı toplum duyarlılığını, fert de gerilimini kaybetmişse işte o zaman Alparslan hançerlenmiş, Fatih de zehirlenmiş olur. O zaman nakus inler beyninde Osman'ın, o zaman ezan susar, silinir fezadan yâd-ı Mevla'nın. Evet, endişeler ötesi endişemiz, düşman ve düşmanlıkların böyle bir baştan bir başa toplumun damarlarına yayılması ve kan kanseri gibi içten içe onu eritip çürütmesidir. Kanıyla, damarıyla, Hasımları tarafından böyle kıskıvrak yakalanmış yığınlar, düşmanlarını sezemez, kanını emen ve sinirlerini koparan en amansız hasımlarını dost zannederler. Milletin basireti bu kadar bağlı, düşmanlar da bu kadar sinsi ve amansız olunca tahta at surlardan içeriye sızmış ve kale tehlikede demektir. Bir zamanlar milletimizin diriliş hamlelerini ezmek için durmadan boğuşup kan döken işgalci düşünce, bizi içimizden vurmanın sırrını öğrendiği gün artık gözün neviyana bozgununu ne de Puvatya hizimetini görmez oldu. Kale içten fethedilir diyor, ona göre mevzileniyor ve ona göre yeni tabiyeler hazırlıyordu. Keşke münevverimiz bütün boğulup bitenleri önceden sezebilseydi. Ama ne gezer? Aslında o devir, entelijansiyamızın uyuklayıp durduğu uğursuz bir devirdi ki, bir iki ninniyle bütün bütün kendinden geçti ve hemen hepsi rüyaların toz pembe iklimlerine açıldı. Tam manasıyla bir felaket olan bu devrede, hedef değiştiren işgalci dünya, memleketin her köşesinde, Dumping'e gidiyor, en bayağı fikirler popülerize edilerek elmaslar gibi müşterilere takdim ediliyor, palyaçolar kaytanlı urbalarıyla aktörler gibi çalım satıyor ve miyop bakışlı bir kısım sefil yaratıklar havari diye alkışlanıyordu. Buna mukabil milli ruh erozyondan erozyona uğratılıyor, şimal buzullarından gelen korkunç icebergler altında ezilip gidiyordu. Nihayet cihan harbiyle asırlardan beri devam ede gelen kin ve nefretler kısmen dahi olsa açığa çıkınca Anadolu insanı kendini toparladı ve bütün heyecanıyla yurdun dört bir bucağında cepheye koştu. Bu kavgada zahiren silah, hakikatte ise milli ruh muzaffer olmuştu ve artık geriye hakimiyet davasını bayrak yaparak onu yükseltme, ona sahip çıkmak kalıyordu ki bu da her yörede cepheye koşan ve orada asırlık hasımlarıyla hesaplaşan millet ruhunun alkışlanması ve cephe gerisinde ortadığı belbeleye veren kara kuralların saf dışı edilmesiyle kabildi. Bu yapılabilseydi dünyamız insan ve hürriyet sevgisiyle yoğrulmuş ve yepyeni bir ruha kavuşmuş olacaktı. Bu yapılmadığı takdirde ise Cepheden dönenler, zafer sarhoşluğuyla kendinden geçenler, kelepire koşanlar, yağmada büyük hisselere konmak için tuhaf tuhaf hizipler teşkil edenler, hatta halkın serhatlerdeki cansiperane keyfiyetlere bakışını istismar ederek sıçrayıp milletin omuzlarına binenler ve bir bakıma insanımızı bağrından vuran haçlı düşüncesinin varisleri rahat ve rehavete erecek. Buna mukabil vurulup tertemiz alnından yatanlar, göğsünü siper edip düşmana geçit vermeyenler, millete hizmet yolunda candan, canandan geçenler unutulup gidecek ve arkadan gelen nesiller hiçbir zaman yüksek idealleri ve ideal insanı tanıma fırsatını bulamayacaktı ki işte bu oldu. Öyle bir ülkede halk talihsiz, vatanda metruk sayılır. Öyle bir ülkenin bütün müesseselerine tahlile tabi tutsanız, onda size ait ruhu katiyen bulamazsınız. Orada ne ilim aşkı, ne hakikat sevgisi, ne samimiyet ve saffet, ne de ahlakilik göremezsiniz. Aksine orada milli bünye delik deşiktir, ilmin bir hokkabazlıktan ve ilim yuvalarının da bir sirkten farkı yoktur. Hakikati arama metoduyla, Orada nesillere inançsızlık ve la iyilik telkin edilir. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, bakışlar hakikatsiz ve yalancıdır o diyarda. Hele yığınlar böyle bin buhran içinde kıvranırken, onu ayakta tutacak ruh ve manayı, sarıp sarmalayıp bir kenara atarak sadece göze kulağa, dile dudağa hitap eden şeylerle meseleler ele alınıyorsa. Halbuki biz ruhumuzu esaretten kurtarmak için yedi cephede sapır sapır dökülmüştük. Yoksa bütün bu cansiperane kavgalar eşyaya bağlanıp yeni bir esarete girmek için miydi? Bugün hemen her köşe başında nesillerin yolunu kesen ve zaman zaman onların duygu ve düşünceleri üzerinden silindir gibi geçen eşya putu artık kitlere mihrap olma iddiasındadır. Uslulaştırılıp milli ruh çizgisine getirilemeyen teknik bütün bütün bir veba onun hayatımızı istilasının, bizdeki fertlerin içtimalleşip kendini millete adama gibi yüksek mefkurelerin henüz gelişmediği bir dönemde başlaması, toplumu uyuz ve fertleri birbirinden kaçan huysuzlar haline getirdi. İnsan, insanın düşmanı oldu. A köylü, işçi patron, memur halk, Muallim talebe, peder evlat birbirinin kurdu kesildi ve cemiyet her kesimiyle ölüme itildi. Eğer ara sıra o, kendine uzanan bir inayet eliyle belini doğrultma fırsatını bulamasaydı, bugün bütün bütün tarihten silinip gitmişti. Bundan ötürüdür ki onun dış cidarları restoreye tabi tutulurken, kemikleşen ruhu ve karıncalanan kalbi itibariyle de ele alınıp gözden geçirilmesinde zaruret vardır. Geleceği omzunda bayraklaştırıp onu yükseltmeyi tahüt edenler, her hamlede böyle bir mesuliyetin ağırlığını vicdanlarında duydukları ölçüde samimiyetlerini göstermiş olacaklardır. Bu hasbilerin dava ve düşünceleri hayata bağlı olmayacak, Aksine hayat onların hakikat anlayışına uyacaktır. Ve onlar duyulup bilinmeden şuursuzca yaşanan hayata, aşktan mahrumiyete, vicdanlarındaki mesuliyetsizliğe başkaldırarak var olduklarını göstereceklerdir. Rehberleriyle bu hale gelmiş bir toplum kendini yenilemeye yani Rönesans'a hazırlamış demektir. Emareleri ufkumuzda belirmeye başlamış. Böyle bir yeni varoluş hakkında çok iyimser görünüyorsak, bu rahmeti sonsuzun inayetiyle millet ağacının sıhhatine itimatımızdandır.